Cevvane stainu ve nestağfiruke ve min ve min ve ve ve illallah ve Evet. Dersimizin konusu bidat'tı. Bugünkü konumuz inşallah yani değişik değişik konular olacak. Kısa olduğu için Başlangıçta ihtikâr mekan muayyen fil mescid. Bazı şahıslar mescitte yani mescidin içerisinde safta devamlı bir şekilde bir yeri kendine tahsis ediyor. Özellikle imamın arkasında olan bazı insanlar. Kimisi mesela agâlnû koyar, veyahut da mendil koyar, veyahut da sandalye koyar, çeker evine gider bu Mekke'de ve Medine'de, Mescid-i Nevi'de de bunu çok yapıyorlar. Bir de kalabalık olan mescitlere de çok yapıyorlar. Bir de bazı mahalle mahalle içerisinde olan yaşlı şahıslar veya hatta mahallenin ileri gelen şahıslar veya hatta köyün ileri gelen şahısları. köyün belli böyle belli şahıslar, ağaları mesela zenginleri veya hatta efendim yani oranın ileri gelenleri bazı şahıslar böyle onlara bu yeri tahsis ediyorlar. Hiç kimse oraya gidemez. Eyahutta gidiyorsa mesela bakıyorsun ki geldiği zaman şöyle hani kaf diyemiyor ama böyle gözleriyle, bakışlarıyla böyle ters ters bakıyor e sanki diyor sanki yani niçin benim yerimde oturdun gibi. Ve bu kesinlikle İslam'da caiz olmadığı gibi aynı zamanda bir daattır. Yani mescitte bir safta devamlı bir şekilde hayatı boyunca o yeri kendine edinmek bu bidattır. <gülüyor> Bazı şahsa diyorlar ki mesela, devamlı sağda kalmak sünnettir. İmam Elbani Rahimeullah, İmam'ın sağında kalmak sünnettir hadisi. İmam Elbani diyor ki bu hadis sahihtir. Yani özellikle sağa seçmek ve devamlı sağa seçmek doğru değildir. Yani o niyet ile, ey sünnet olduğuna dair. Ama eğer sünnet olduğuna dairden değil de geliyor, bakıyor ki mesela solda adamlar var, kendisi mesela sağa ediniyor. O zaman bir sakıncası yok. Ama o niyetle sünnetmiş gibi, tamam mı? Kast etmek ve devamlı sağda durmak, belli bir yerde durmak ve o yeri başka kimseye de teslim etmiyorsa ve özellikle bir şeyler koyuyorsa yani orayı haczediyorsa, ediyorsa ha o zaman mescitte belli bir yeri haciz etmek kesinlikle caiz değil ancak kendi yerinde oturup mesela diyelim ki abdesti bozuldu veyahut da tuvalete gitmek istiyor o zaman yerinde bir şey koyar gider abdestini alır ondan sonra gelip tekrar yerinde oturmakta bir beis yoktur ancak Orada orayı haczedip, edip ondan sonra işine gidip veya otta evine gidip sağda solda gezip ondan sonra geliyor. Çünkü oraya bir şey koyduysa kim alıp da sağa soğa koymadan ne yapar artık orası ona tahsis ediliyor. İşte bu mescitte safta böyle bir yer tayin etmek veyahut tahsis etmek kesinlikle bu nedir? Bu caiz değildir. bazı kişilerde bu mesela diyelim ki geldi gördü baktı ki bunun yerinde oturuyor ne yapıyor evet. diyor ki mesela Arapsa mesela Lütfemeh'de burayı bir boşaltıyor burası bana hastır diyor ve biliyorsunuz mescid, mescitte zenginler fakirler, efendim mansub sahipleri efendim işçiler gayri işçiler veya hatta ee, mesela köle olanlar efendi olanlar usta olanlar şu olanlar bunanlar arasında hiçbir fark yok. Kesinlikle mescit herkesin yani her Müslümanın malı sayılır. Dolayısıyla mescitte bu ayrımı yapmak yok. Yani bazı şahıslar mesela bir safta sadece zenginleri oluşturuyorlar. Veyahut bakıyor ki orada fakir var veya da şu var bu var gidip orada durmuyor. Dolayısıyla kendi aralarında anlaşıyorlar. Diyorlar ki işte şurası şunlara has olsun. Tabi herkes orayı öğrendiği için oraya gelenler yani özellikle köy halkıysanız sen biliyorlar. Orası boşalmasına rağmen gidip orada durmazlar. Niçin? Çünkü buranın sahipleri var. Ha o zaman camide zengin, fakir, mansıf sahibi, memur, ve işçi veya da şu veyahut da bu arasında hiçbir fark yok. Müslümanlar hepsi aynen tarak şeyleri gibi eşittir camide. Bu ayırım yapmak kesinlikle nedir? Bidaattır ve caiz değildir. Andal Nabi sallallahu aleyhi ve sellem neha en yuqam ar-rajul min majlisih ve yajlus fihi akhar. Allahu Teala burada İmam Buhari rivayet ettiği hadiste bir kişi diyor bir kişiyi kaldırıp da onun yerinde oturması kesinlikle nedir? Caiz değildir ve bunu yasaklıyor. Hayrı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve anda bir kişi mesela meclise geldiği zaman biliyorsunuz meclise, mecliste olan şahıslar birisi geldiği zaman onun önünden kalkmak da bu nedir? Bu da kesinlikle bidattır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam döneminde Allah Aleyhisselatü Vesselam olmasına rağmen içeriye girdiği zaman ashabı onun önünden kalkmayı sevmediklerini bildikleri için ve o şekilde terbiye ettiği için Hz. Muhammed'e hiç kimse kalkmıyor. Hiç kimse ona kalkmıyordu. Geldiği zaman saf mesela meclis nerede bitmişse orada oturuyordu normal bir vatandaş gibi. Dolayısıyla gelen şahıslara kalkmak bu da nedir? Bu da bir de caiz değildir. Ancak bazı şahıslar diyorlar ki işte mesela büyüe büyüklere saygı göstermek hatta mesela ustada şuna buna saygı göstermek diyorlar. E Allah reses ve selemden daha büyük bir insan var mıydı? Ashab onun öğrencileri olmalarına rağmen niçin ona kalkmıyorlardı? Çünkü sevgiler kalptedir. Yani azalarda değil. Olabilir ki insan bir kişiden şeytan gibi nefret eder ama kalktığı zaman ona kalkar. Ona kalktın. Kalben ondan nefret ediyor. Ama onun önünden kalktığı zaman sanıyor ki onu seviyor. Halbuki onu sevmiyor. Bu ne olmuş oluyor o zaman? O kişi nifaka düşürmüş oluyor. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselam önünden kalkmayı sevmediği gibi her Müslüman içinde bu bunu yapmaması lazım. Daha doğrusu bir kişi bir meclise girdiği zaman onun önden kalktığı zaman açık açık söyleyecek. Diyecek ki kişiye kalkmak caiz değildir. Allah için kalkmayınız. Ve Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapıyordu? Sakındırıyordu. Ve özellikle bazı şahıslar geldiği zaman bazı şahıslar sen sen diyor. Mesela bakıyor ki en, aralarında en zayıf kimse sen kalk oradan diyor. Ve onu kaldırıyorlar, en arkaya götürüyorlar. İşte filan zengini, filan mesela mansip sahibi, filan şuyu onun yerinde oturtturuyor. Ve o da oturuyor. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Nehe en yuqam arracul min meclisihi ve yeclus fihi akar. Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapıyor? Sakındırıyor. Yani bir kişiyi kaldırıp başka bir kişiyi orada onun yerinde oturtmak kesinlikle nedir? Caiz değildir. Bir de makberede makbere yani mezarlıkta namaz kılmak veya mezarlığa doğru namaz kılmak bu denedir. Bu da bid'aattır. Yani mezarlığın içinde farz namazları kılmak kesinlikle caiz değildir. Mezarların üzerinde namaz kılmak tamam mı? 5 vakitten bir vakti kılmak caiz değildir. Veya hutta kabirlere yönelik bir şekilde namaz kılmak yine caiz değildir. Yani kabirler açıktır. Örneğin böyle açık bir şekilde. Ondan sonra böyle mezarlara doğru ne yapıyor? Namaz kılıyor. Eğer o kabirler mescidin kıblesindeyse o kabirlerin duvarlarını yüksek bir şekilde ne yapmaları gerekiyor? Yükseltmeleri gerekiyor. Ama caminin içinde olup önde kabirler açık değilse o zaman bir sakıncası yoktur. Ama en efteli alimler diyorlar ki kabirler eğer caminin önünde o mescidi tamam mı o kabirleri mescidin kıblesine koymamaktır ve en doğrusu da budur. Ve biliyorsunuz alimler bil ittifak bir mescitte mezar varsa o mescitte namaz kılmak kesinlikle caiz değildir. Yani mesela örneğin burası mescittir. Yani bir oda şeklinde mesela tamam mı? Mescidin işte sağında veya ortasında veya şurada burada mescidin içerisinde veya tarkasında bizzat odanın içinde Mescidin içinde. Ve o, o zaman orada namaz kılmak kesinlikle caiz değildir. Ancak mescid havlunun dışında yani sağında veyahut da solunda veyahut da arkasında olmakta bir beis yoktur. Ama mescidin havlusunda, çünkü havlu mescitten sayılır. Dikkat ediniz. Mescidin havlusu mescitten sayılır. Ve genelde mescid dolduğu zaman nerede namaz kılıyorlar? Mescit havlunun içinde kılıyorlar. O zaman Mescid'in havlusu içerisinde de şahsları defnetmek kesinlikle İslam'da caiz değildir. Ve özellikle o memlekette cehalet varsa belli bir dönemden sonra bakarsın ki cahil insanlar o kabirlerine yaparlar tazim ederler. Ve mescide gittikleri zaman ona yönelerek ondan dua beklerler zamanla bu oluyor tabi. ve dikkat ediyorsanız bizim Türkiye'de bazı yerlerde oluyor. Mesela Ankara'da, İstanbul'da ve birçok yerlerde mescit böyle. Bizzat havların içinde mescitler var. Şey kabirler var. Ve bu kabirler ne şekilde tazim ediliyor? Onlara yönelerek mesela dua ediyorlar. Ve bunlar nedir? Bu kesinlikle caiz değildir. Hele, hele kabir açıksa. Böyle açık vaziyette ise. O zaman kabirlere doğru namaz kılmak veyahut da kabirlerin yani mezarlığın içinde namaz kılmak kesinlikle nedir? Bidattır. Ve burada Ümmü Mu'âşe radıyallahu ta'ala rivayet ettiği bir hadiste İmam Buhari ile İmam Muslim bir ittifak rivayet etmişler. Diyor ki: Ali sattu vesselam Ümmü diyor ki Allahu dedi ki: "Lan Allah Yahud ve Nasara ittahadu kubura anbiayhim mesacit." Lan Allah Yahud ve Nasara ittahadu kubura anbiayhim mesacit. Allah celle celaluhu, Allah Resulü ve selam diyor ki Yahudileri ve Hristiyanları Allah lanet etsin. Zira onlar tamam mı? Mes kabirleri ne yaptılar? Mescid edindiler. Hangi kabirler? Kendi resullerinin veyahut da kendi inebilen kabirlerini mescit edindiler. Ne demek mescit edindiler? Ey mabedhane ettiler. Ve biliyorsunuz Antakya'da da böyle bir yer var. Ve bir, Türkiye'nin birçok yerinde, Mısır'da var, Cezayir'da, Maghrib'de, Pakistan'da. Yani genelde İslam birçok İslam ülkesinde, yani işte değil, bazı salih denen insanlar var. Veyahut teveli denen insanlar var. Oralara, Oralarda gömmüşler. <gülüyor> ve gidiyorlar, orada onun yanında namaz kılıyorlar. Rizzat bunu ben başımdaki <gülüyor> gözlerimle gördüm. Antakya'da bir mescide gittim. Mescidin ismini hatırlamıyorum. Ee, Bazı için gitmiştim Antakya. Ondan sonra öğle namazı vakti geldi, gittim dedim namaz kılayım en yakın mescit orasıydı o, o zaman için oraya gittim. Ondan sonra baktım ki namazdan sonra millet böyle aşağıya doğru iniyorlardı. Ben de dedim ki bir sen bu aşağıda ne var böyle kadın erkek aşağıya diyorlar ki. İsmini verdi, şu anda hatırlamıyorum. Bilmiyorum inan ki. Aklımda kalmadı. Dedi ki işte burada böyle böyle bir zat var. Oraya gidiyorlar. Dedim ben de bir gidip bakayım ne yapıyorlar bunlar. İndim baktım ki millet orada hep namaz kılıyorlar. Onun yanında namaz kılıyorlar. İki rekat namaz kılıyor ondan sonra dua ediyor. Çekip gidiyor artık. Orada biliyorsunuz her ne kadar ona karşı yani ona yönelik kılmıyorsa da çünkü mezar böyledir. Onlar böyle namaz kılıyorlar. Bazen de bazı yerlerde mezar kıblededir Ve ister istemez namaz kıldıkları zaman mezara karşı namaz kılıyorlar. İşte zaten burada Aleyhisselatü Vesselam bunu sakın diyor. Yani mezarın olduğu yerde orada namaz kılmak ister farz namazı olsun ister nafile namazı olsun kesinlikle caiz değildir. Ve burada Aleyhisselatü Vesselam dikkat ediyorsanız Yahudi ve Hristiyanlar Nebilerinin makberelerini mescid edindikleri için ey edindikleri için ve Vesselam onların anet ediyor. Allah Allah'ı liyahudu anna Nasara ittehadı kubura enbiya'ihim ve Ve bu hadis İmam Bukhari ile İmam Müslüm'ün Bil ittifak rivayet ettikleri hadistir. Diğer bir rivayette İmam Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste diyor ki عن جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسة أو بخمس, بخمس, يعني بخمس أيام وهو يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مسجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك diyor ki Cündüm radıyallahu ta'ala diyor ki bir gün ve Selam şu şekilde söylediğini ve da konuştuğunu duydum. Beş gün önce vefat etmeden beş gün önce şu sözü, sö sö sözü söylediğini duydum diyor. Eleve inne kâne kablekum ey sizden öncekiler beni İsrail oğulları Yahudiler ve Hristiyanlar Kanu yettehidûne kubura enbiyâihim ve salihihim mesacit kendi nebilerin veyahut salih insanların mezarlarını ne yapıyorlardı İbadethane hane ediyorlardı orayı yani orada ibadet yapıyorlar zikirlerini yapıyorlar tesbihlerini yapıyorlar ve o da orada namaz kılıyorlardı. <gülüyor> burada diyor ki yani sat ve seem ele fel tehidu el kobura mesajı dikkat ediniz sakın sakın sakın mescit kabirleri, Mescid edinmeyiniz, ey mabedhane edinmeyiniz. İnni enhâkum en zâlik. Şüphesiz ki ben sizi bundan sakındırıyorum. Dolayısıyla kabirlerin olduğu yerde namaz kılmak veya ta ibadet yapmak kesinlikle nedir? Caiz değildir ve bidattır. Yine İmam Müslüm ile İmam Ebu Davud ve En-Nesai'nin rivayet ettikleri bir hadiste diyor ki: "La tecelsu ala'l kubur ve la tusallu ileyhe. Sakın kabirlerin üzerinde oturmayınız ve kabirlere doğru namaz kılmayınız. Ya hocam, subhanallah böyle yapanlar bu hadisleri bilmiyorlar mı? Bilmiyorlar, onlara, onlara sormak lazım. Onlara sormak lazım. Evet. لَا تَجْلِسُ عَلَى ve وَلَا تُسَلُّ اِلَيْهَا Kabirlerin üzerinde oturmayınız ve Yahutta efendim konuşmak için tamam mı? Konuşmak için sahne edinmeyiniz ve kabirlere doğru da namaz kılmayınız. Ancak bir kişi vefat ettiyse ve onun cenaze namazını yetişmediyse o zaman tanıdığı kişi ise gider mezara gider ve orada kıbleye doğru onun üzerinde cenaze namazını kılmakta bir beis yoktur. Çünkü Ali satt ve selam bir gün mescidi temizleyen bir kadın bir rivayete göre bir kadın bir rivayete göre erkek ve tabi Mesciidi Nemzidiye diye için yani halk onu pek fazla yani önemsemiyorlar. Yani bir önemi olmadığı için sözde. Öldüğü zaman Ali ve vesseleme haber vermediler. Onlar onu onu kadılar tekfin ettiler ve geceleyin onu gömdüler. Ali ve vesselem sabahleyin oldu görmedi. Mesçitte görmedi. Öğlenleyin görmedi. İkindileyin görmedi dedi ki filan nerede dedi? Artık görmüyorum dediler ki ya Resulullah Vefat etti. Dediler. Vefat mı etti? Peki niçin bana haber vermediniz? İşte geceydi ya Resulullah. Vefat ettiği zaman. İşte seni rahatsız etmedik. Biz namazını kıldık. Tamam mı? Ondan sonra gömdük. Gelin onun mezarını bana gösterin. Ve gittiler gösterdiler ve aleyhissalatü vesselam orada onun üzerinde cenaze namazını kıldı. Cenaze namazı niçin burada? Aleyhissalatü vesselam kıldığı için bu da ve Vesselam kıldığı için başka bir kişi de aynen o şekilde yaparsa bir sakıncası yoktur. Ama normal rükûlü, sucutlu bir namaz mezarların içinde, mezarlara doğru yapmak kesinlikle caiz değildir. Ve bazıları diyorlar ki siz diyorsunuz ki kabirlere karşı veyahut da kabirlere doğru namaz kılmayınız. Zira Allah işte sen bunu yasaklıyor. Peki cenaze önümüzde olduğu zaman cenazeye karşı biz namaz kılmıyor muyuz? Öyle ya. Diyorlar ki cenazeye karşı biz namaz kılıyoruz. O zaman cenazeye karşı da namaz kılmamamız lazım. Ama ve vesselam cenazeye karşı namaz kılmıştır. Hem mescitte kılmıştır. Hem musallada kılmıştır. Hem de mezarın mezarın üzerinde kılmıştır. ve vesselam'ın namaz kastettiği namaz ey ruku'lu sucutlu olan namazdır. Tamam mı? Çünkü makbereler veya da mezarlık İbadet yeri değildir. İbadet yeri evlerde, mescitlerde, şurada, burada. Ama mesela bak mezarlık, hamam, ondan sonra develerin ahırında tamam mı? Veyahut da Kabe'nin üzerinde aleyhissalatü vesselam buralarda namaz kılmayı yasaklamış. Hammamlarda niçin namaz yasaklanmış? Çünkü milletin avretleri açıktır. Orada pislikler ve şu var bu var. Aleyhissalatü vesselam yasakladı. Mezarlakta niçin yasakladı? Çünkü ibadet yeri değildir. Ve Aleyhissatü vesselam diyor ki: "La tusallu ila al-qubur." Tamam? Mı? "Ve la Yani üzerinde mezarların üzerinde oturmayacağınız gibi ona karşı yönelikte namaz da kılmayınız diye yasakladığı için. Tamam? Mı? Öbür tarafta diyor ki: "La'nallahu Allah, yahuda wa'n-nasara ittahadu quburan anbiya'ihim ve bazıları mesajı derken ey üzerine kubbe yapmak. Kubbe yapmak çok daha büyük bir münkerdir zaten. ve Bizim Türkiye'mizde çok kubbeler var ve diyorlar ki işte filan kubbede filan şeyh filan şeyh filan şeyh filan şeyh. Ve millet gidiyorlar kubbenin içine giriyorlar ve orada iki rekat herkes. Kimisi iki rekat kılıyor, kimisi dört rekat kılıyor. Artık kişiyi ne kadar kılıyorsa. Tamam mı? Bak kesinlikle bu nedir? Böyle yerleri ibadethaneye çevirmek bu Yahudi ve Hristiyanların adeti olduğu için yani sünneti olduğu için tamam mı? Bunu edinmek kesinlikle caiz değildir. Ve aleyhissalatü vesselam her konuda diyor ki halifu ehlil kitabı veyahutta halifu el müşrikin.'' Ehli kitaba devamlı muhalefet ediniz. Veyahutta müşriklere muhalefet ediniz. Mesela bir rivayette diyor ki ehli kitab diyor ayakkabılarıyla namaz kılmıyor. Siz onlara muhalefet ediniz. Müşrikler Tam mı? Müşriklere muhalefet edin. Sakallarınızı bırakınız, bıyıklarınızı kesiniz, müşriklere muhalefet ediniz diyor aleyhissalatü vesselam. Öbür tarafta aleyhissalatü diyor ki tamam mı? Diyor ki لَتَتْبَعُنَّ senene مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Öyle bir gün gelecek ki diyor öyle bir zaman gelecek ki diyor sizden öncekileri diyor sizden önceki insanları diyor adım adım böyle takip edeceksiniz diyor. لَتَتْبَعُنَّ senene مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Şibran bir şibır Karış karış. Şimdi böyle Tamam mı? <gülüyor> Şıbran bi şıbr. Ve evet. zirağ bi zirağ. Yani el zirağ. Tabi bazı ayımda diyor 35 santim yani 35 santim. Bazı diyorlar <gülüyor> ki 40 da 45 santim. Tamam mı? Hatta lehu dekhal ucuhradabbin. Addub. Biliyorsunuz böyle göbeği açık, kuyruğu uzun, kafası küçük. Ve bu yeniyor ama ve Selam yemedi ama yemesi caizdir. Burada özellikle bu sahralarda bunlar sahra ehli bunu yiyorlar. Ve bu cih, dubbun jihru çok dardır. Kendisi şöyle çok büyük olmasına rağmen, tamam mı? Geniş. Ama deliği çok küçük. O deliğe öyle bir giriyor ki girdiği zaman böyle parmak gibi oluyor. Ali satt ve selam bu deliği örnek veriyor. Diyor ki yani bu bu delik o kadar dar olmasına rağmen diyor. Yahudi ve Hristiyanlar diyor hatta böyle bir yere girdi, girse bile diyor siz de ne yapacaksınız diyor ki لَتَّبَعْتُمُهُمْ Siz de onlara tabi olacaksınız. Ve hakikaten dikkat ediyorsanız bu zamanda Müslümanlar maalesef-i birçok şeyde hep Yahudi ve Hristiyanları taklit ediyorlar. Özellikle bu gibi şeyler mesela mescitleri mesela zinetleştirmek, tamam mı boyalaştırmak çeşit çeşit boyalar yazılar şunlar bunlar bunlar hepsi kimin adetidir? Yahudi ve Hristiyanların adetleridir. Yani kiliselerini genelde ne yapıyorlar? Böyle e, süslendiriyorlar. Şekillendiriyorlar. Çeşit çeşit boyalar, çiçekler, miçekler, fotoğraflar, memleler. Tabii e, kendilerine göre sözde yani İncil'den veya hatta Tavrat'tan ayetler. Tabii bizim Müslümanlar da Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle süslendiriyorlar. Kıblede, kenarda, şurada, burada veya hatta Allah ismi, Muhammed ismi. Bunlar hepsi nereden geldi? Bunlar hepsi Yahudi ve Hristiyanlardan. Ve Müslümanlar genelde mesela e, Hicri yılının kutlaması nereden geldi? Yahudi ve Hristiyanlar çünkü onlar e, senenin, son senenin şeyini ne yapıyorlar? Kutluyorlar. Doğum günü, bilmem ne günü, şu günü, bu günü. Bunlar hepsi Müslümanlar. Dikkat ediyorsanız doğum günlerini kutluyorlar. Çocuk mesela bir sene sonra o gün geldiği zaman kutluyorlar. Anne günü, bilmem ne günü, baba günü. Bu bunlar hepsi nereden geldi? Bunlar hepsi işte Yahudi ve Hristiyanlar. Demek istiyorum ki acizhaneye. Müslümanlar körü körüne Yahudi ve Hristiyanları taklit ediyorlar. Müslümanın taklit etmesi gereken şey kimdir? Onun Resulü. Onun bir Resulü var. Onun için Allah'ınca diyor ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ Tamam mı? Yani geçmişte Allah Resulü ve Selam'da sizin için bir örnek vardır. O zaman İslam ümmetinin örneği Allah Resulü Aleyhi ve Selam'dir. ve selam mezarlardan namaz kılmayı yasaklamışsa biz kılmayacağız. Mezarlara karşı namaz kılmayı yasaklamışsa biz kılmayacağız. Tamam mı? Mescitlerimiz bu şekilde kiliseler şeklinde olmayacaksa yapmayacağız. Artık Allah'ın size bizi neden yasaklandırmışsa ondan yasaklanacağız. <gülüyor> Diğer bir hadis şerifte İmam Ebu Davud'un rivayet ettiği hadis ve İmam Elbani Rahimallah diyor ki bu hadis sahihtir. Diyor ki Aleyhissalatü vesselam La tettehidhu kabri iğde Benim mezarımı bayram gibi edinmeyin. El-iğid ne demektir? El-iğid bir o iğid yani o gün geldiği zaman devamlı o günü kutlamak. Örneğin Kurban Bayramı veya Ramazan Bayramı. Her sene Kurban Bayramı geldiği zaman ne yapıyorlar Müslümanlar? O günü kutluyorlar. Ramazan Bayramı yine o şekilde. Tamam mı? Onun için İslam ümmetinin iki tane bayramı var. Bu iki bayramdan başka bayramları yok. Yok efendim, kurtuluş bayramı, yok şu bayramı, yok şu bayramı, bu bayram Bunlar hepsi nereden geldi? Hepsi Yahudi ve Hristiyanlardan geldi. İslam'da öyle bir şey yok. Kurtuluş bayramıdır, Mamamna bayramıdır, Zafer bayramıdır, şu bayramıdır, bu bayramıdır. O günde mesela oyunlar yapıyorlar, şunlar yapıyorlar, yemekler yapıyorlar. Efendim çeşit çeşit mesela içecekler dağıtıyorlar. Ne bileyim ne bir sürü şey. Bunlar hepsi nedir? E bunlar hepsi bidaattır. Ondan sonra diyor ki Aleyhisselatü Vesselam وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَاِنَّ Yani benim kabrime devamlı gidip gelmenize gerek yok böyle sanki şeymiş gibi tamam mı? Yani e, sanki bayrammış gibi devamlı mesela şu günlerde ne yapıyorlar tahsis ediyorlar. Ve biliyorsunuz bizim Türkiye'mizde kabirleri Genelde perşembe günleri veyahut da bayram gün, bayram gününün arefesi ne yapıyorlar? Mezarları ziyaret ile tahsis ediyorlar. Yani kabirleri, biliyorsunuz kabirleri ziyaret etmek sünnettir. Aleyhisselatü Vesselam diyor, ben daha önce sizi kabirleri ziyaret etmekten yasaklamıştım. Ama şu anda, tamam mı? Kabirleri ziyaret edin. Zira kabirler ölümü hatırlatır. Kadın hadi Burada Südi Arabistan yani hem beyler kadınların kabirleri ziyaret etmelerini kesinlikle yasaklıyorlar. Hem Ama İmam Elbani Allah diyor ki yani diyor ki Ali ve selam kabirleri ziyaret etmeyi yasakladığı zaman diyor. O zaman Müslümanlar daha yeni Müslüman oldukları için şirk adetlerine dönmemeleri için yani orada mezarlıklarda şirk koşmamaları için ve da bağırıp çağırıp akrabalarını hani onları gördükleri zaman yeni mezarlarını ağlayacaklar, sızlayacaklar ve kadınlar saçlarını çekecek, yırtacaklar, şu bu. İşte o zamana yakın oldukları için ve Vesselam bu tehlikeden dolayı onları yasakladı. Ve burada yasakladığı zaman erkekleri ve kadınları hepsini yasaklamıştı. Ama ondan sonra serbestleştirdiği zaman... Diyor ki ben sizi mezarları ziyaret etmekten sakındırmıştım. Şimdi ne yapınız? Şimdi ziyaret edebilirsiniz. İmam El-Bahim Ola diyor ki bu hadiste diyor. Geçmişte nasıl kadınları ve erkekleri yasakladıysa bu hadiste tamam mı? Bu sözde son sözünde tekrar kadınların ve erkeklerin ziyaret etmelerinde bir beyis yoktur. Çünkü kadınlar da erkekler gibi ölümü hatırlamaya muhtaçtırlar değil mi? Ancak kadınların kabirleri ziyaret etmekte şartlar var. Ve biliyorsunuz Müslümanlar genelde Müslümanların çoğu inna mallah rahim rahimallah tamam mı? ne yapıyorlar? Kabirlere gittikleri zaman kabirlerin üzerine çiçekler çiçekler ekiyorlar ve kabirlerin üzerine çiçek ekmek veya ekmek veya yahut da yeşillik ekmek kesinlikle bir bid'attır ve caiz değildir. Ondan sonra ne yapıyorlar? Mezarları yükseltiyorlar, mermerleştiriyorlar, isimler yazıyorlar, tarihler yazıyorlar, ne yapıyorlar ve fotoğrafları da fotoğrafları takıyor. Bütün bunlar hepsi Yahudi ve Hristiyanların adetlerindendir. Bu İslam ümmetinin adetlerinden diye bir şey yoktur. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi bidaattır. Dolayısıyla artı ne yapıyorlar? Artı orada gidiyorlar Kur'an okuyorlar. Ve bazıları da kendileri Kur'an okumasını bilmedikleri için bazılarını kiralayarak Kur'an okutuyorlar. Ve bazı şahıslar sehtekar olduğu için geliyorlar işte benim mescid, mezarın yanında oturmuş ticareti budur. Her gelen diyor ki hıtman var mı? Evet diyor hıtmam hazırdır. Tazi. Ya bu muharek gece gündüz Kur'an mı okuyor bu adam? Öyle hocalar var ki her gelen diyor ki benim hazır hıtmam var. var. Hazır hıtmam var hazır hıtmam var. Bazıları da mevlud okuyorlar mezarların üzerinde. Getiriyorlar bir sahtekar hocayı. Kafasında takkayı girmiş. Kimisi sakalıdır, kimisi sakalsızdır veyahut tabi aynı zamanda bazıları. Ve mezarlıkta oturmuş. Her giden gelen ölü okuyor. Karşılığında para alıyor. Yasin okuyor. He, veyahut da Yasin okuyor. Okum, veyahut Yasin. da Kur'an okuyor. Ve benim bir kardeşim vardı. ismi Muhammed Nur vefat etti. Allah rahmet etsin. Diyor ki Adana'da diyor Adana mezarlıklarında diyor. Millet böyle bazı şahıslar hiçbir iş yapmıyorlar. Gelirleri onların gelirleri mezarların yanında oturup giden gelenlere Kur'an okumak. Ve diyor ki ben çok iyi tanıyorum. Bu birkaç kişiyi kesinlikle Kur'an okumasını bilmiyorlar. Namaz da kılmıyorlar. Fatiha'yı bile okumasını bilmiyorlar. Ve diyor ki geliyor bazılar diyor. Geliyor orada oturmuş. Takkayı kafasına giydirmiş sakal kaldı yok tabi ve giden gelen diyor ki ona Kur'an okuyor tabi sesini kaldırmıyor alıyor Kur'an ondan sonra sallanıyor ne kadar işte ver 100 lira 50 lira falan filan günde çıkarıyor 1000 bin, 1000 bin, bin lira 1500 lira 2000 lira bundan daha büyük bir gelir var mı bir gün bu fark ediyorlar ve ne yapıyorlar Şikayet ediyorlar <gülüyor> ve tam o şahıslar orada olduğu zaman diyor, bunları abluka haline alıyorlar ve bunları yakalıyorlar. Özellikle bu üç kişiyi. <gülüyor> Karakola götürüyorlar diyorlar ki, hadi sesli bir şekilde oku bakalım. Oku bakalım. Okumasını bilmiyor. Sen oku, o da bilmiyor. Bu oku, o da bilmiyor. Hani peki siz Kur'an <gülüyor> okumasını bilmiyorsunuz, nasıl siz millete şey yapıyorsunuz? Ne yapalım diyor. Millet avanaktır, Millet sahtekardır. Millet şöyledir. Anay dışıdır bizim. Biz de bunları böyle kandırarak diyor. Bunların sırtından geçiniyoruz. Zaten bunlar zengindir. Biz de fakiriz. Ne yapalım diyor. Geçiniyoruz. Başka işimiz de yok. Yani bak bu gibi şeyler bak neyi, nereye götürdü. Yani bazı şanslar doğru okuyorlar. Yani doğru bile okusa mezarların üzerinde Kur'an okumak kesinlikle caiz değildir. Ve Hazreti sallallahu diyor ki Evlerinizde Bakara Suresi'ni okuyunuz, tamam mı? Bakara Suresi'nizi okuyunuz ve evlerinizi mezara çevirmeyiniz. Peki manası, manası er ev, evlerinizi mezara çevirmeyiniz demek ki mezarlarda Kur'an okunmaz. O bazıları mezarlara gittiği zaman selam bile vermez yani. Selam normal duayı bilmiyor mesela, selamı bilmiyor. Tek kelimeyle mezarın yanına geldiği zaman ilk yapacağı şey Fatiha okumasıdır. Başka bir şey bildiği yok. Yani esselamu aleyküm ya ehle dârek ve mümin da bilmiyor. Ne yapıyor? Fatiha'yı okuyor. Fa, Kabirlerin üzerinde Fatiha okumak, İhlas okumak, felak okumak, Kur'an'dan herhangi bir şey okumak kesinlikle bidaattır ve caiz değildir. Yani Kur'an mezarların içinde namaz kılmak bidaat olduğu gibi, ona karşı namaz kılmak bidaat olduğu gibi, mezarların üzerinde veyahut orada ölülerin üzerinde mezarlıklarda Kur'an okumak da nedir? bilaattır ve caiz değildir. Diğer hadiste yine <gülüyor> diyor ki Allahümme la tecal al kabri ve Ay Ey Allah'ım benim kabrimi putlaştırma yani böyle benim kabrimi giden gelene mesela bana karşı yönelip bana dua etmeleri ondan sonra benden e, teberrük etmelerini şeye getirme ve dikkat ediyorsanız yani Allah Celle Celaluhu belki bu Suud memleketini yani özellikle bunları seçmiş görüyorsunuz. Ne kadar önlemler alıyorlar. Kimse orada Aleyhissat ve seleme yönelik dua okumasın diye veyahut da silmesinler diye bir sürü önlemler alıyorlar. Belki bu Suudi Arabistan'ın alimleri dışında veyahut da hükümeti dışında başka bir hükümet olsa Biliyorsunuz siz görüyorsunuz İslam ülkelerindeki mezarlarda neler yapıyorlar. Irak'taki sözde en Hasan veyahut da Hüseyin mezarlarında neler yapıyorlar. Mısır'daki sözde e, Zeynep'in kabrinde veyahut da daha başka yerlerde görüyorsunuz Hüseyin'in kabri etrafında tavaf ediyorlar, teverruk ediyorlar taşları öpüyorlar, secde ediyorlar. Neler neler neler yapıyorlar. Ve burada diyor ki Allahümme la tecal kabri ve yübed, ey Allah'ım ben vefat ettikten sonra benim kabrimi ibadet edilecek hale şekle getirme diyor. Ve dikkat ediyorsanız birçok yerlerde bazı veli denen insanları veyahut da salih denen insanları veyahut da nebileri ve resulleri ne yapıyorlar? O mescitleri, o kabirleri ibadethane şeklinde getirmişler. Ve bu kesinlikle nedir? caiz değildir. Ve İmam Elbani diyor ki bu hadis sahihtir. Öbün Abdülberrahim o da diyor ki bu hadis sahihtir. 35 dakika. 5 dakikamız var eğer sığdırabilirseniz. Saldıranıyorsam... dakika çünkü başka konuya geçeceğiz. O zaman burada son tamam, canım, Tabii Vaktimiz bittiğinden dolayı burada dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sahahat verirse inşallah gelecek hafta tekrar bu konuya devam edeceğiz. Alem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala ve ve ve Bugün bir kardeşimiz sordu. Akrabasının ailesinde sihir yapıldığını söylüyorlar. Şiir ağacı yaptığına, yaptığına okunup banyo yapılınca çözülüyor mu büyü? Biliyorsunuz büyü büyü ile çöz büyü büyüyü büyü ile çözmek kesinlikle şirktir, caiz değildir. Yani sihri sihir ile çözmek caiz değildir. Bazılar tabi sihir sihir vardır, sihir yapanlar var ve sihirin çeşitleri çoktur. Cahinasihirbaz'a gitmek de biliyorsunuz kesinlikle caiz değildir. En büyük günahlardandır. İnanırsa şirk koşar Allah korusun. Yani işte mesela bu gaybi biliyor ya da şu buyurdu derse inanırsa o zaman o da şirk koşmuş olur. Ve sihirbazlar biliyorsunuz İslam devletinin varlığında sihirbaz tek kelimeyle öldürür. Bazı alimler diyorlar ki tövbeye çağrılır. Tövbe ederse bırakırlar. Bazı alimler diyorlar ki sihirbaz hiçbir zaman Doğru bir tövbe yapmaz. Sırf ölmemek için dedi ki tamam ben tövbe ettim. Onun için hembeli fukahası sihirbazı hiç kesinlikle onun tövbesine möbesine de inanmıyorlar. Ve bazı alimler sihirbazı küfren öldürüyorlar. Bazı alimler hadden öldürüyorlar. Ve eğer o, şah o şahıs gerçekten sihirbazsa riddeten öldürülür. Küfren öldürülür. Çünkü Arestosyan diyor ki her kim dinini değiştirirse onu öldürünüz. Tamam mı? Ve buradaki din değiştirmek ister Hristiyanlığa, ister e, Yahudiliğe, ister mesela küfre, ister sihirbazlığa. Bir tarafta sihirbaza veya taarrafa veya kahine soru soran İnanıyorsa Allah korusun işte bu gaybi biliyor, bu şöyle yapıyor, böyle yapıyor derse Allah korusun o da onun gibi müşrik olur ve o tekafir olur. Ama inanmıyorsa diyor ki yani ben inanmıyorum buna ama gidip tecrübe edeyim. O zaman bu adam dinden çıkmıyor ama büyük bir günahkar olur. Türk namazı oluyor. kabul olmaz. Evet. Hadis-i şerifte diyor ki namaz kılsa bile 40 gün onun namazı kabul olmuyor. Ha o zaman onun namazı kurgun kabul olmuyorsa hangi manada eğer o sihre sihirbaza inanmıyorsa ama inanırsa zaten kafir bir kişinin namazı zaten zaten kabul. Ha demek ki bu adam nedir? Bu adam Müslümandır veya o mümindir. Ancak yani küfür kafir olmuyor. Ancak kıldığı namaz ondan makbul olmuyor. Ha o zaman sihri sihir ile çözmek caiz değildir. Ancak gerçekten bu kişi sihirlenmişse neyle sihirlendiyse o sihirlenen şeyi bulması lazım. Bulmak lazım. Aramak lazım. Yani acaba bir kağıda yazdıkları bazı şeyler midir? Ve artık veyahutta çeşitli şehit terkibelerden yani bazı boyalardan şunlardan bunlardan bunlar da artık ne yaptıysa o bulunup o yakılır. Ondan sonra Allah'ın izniyle çözülür. Eğer bunu da bilmiyorlarsa o zaman salih bir kimse varsa Rastgele kimseye de götürmek doğru değildir. Ve en doğrusu kendisi kendi üzerinde okumasıdır. En doğrusu budur. En doğrusu kişiyi kendi üzerinde kendi okumasıdır. Yok eğer kendisi Kur'an okumasını bilmiyorsa o zaman annesi babası mesela tamam mı? Onlar da bilmiyorlarsa o zaman o köyde o çevrede salih bir kişi varsa tamam mı? Para almaksızın. Çünkü bazı şahıslar bunu sanat haline getirmişler. Tamam mı? Sihiri çözüyoruz diye gibisi. Ondan sonra veya tarikaya şeklinde milletten para alıyorlar. İşte efendim zeyti parayla veriyorlar, balı parayla veriyorlar, memleği parayla veriyorlar. İşte bir şişe zeyt getiriyor. Mesela bir şişe zeyt diyelim ki 20 liraysa diyor ki bu zeyt 200 lira diyor. Balın kilosu mesela 50 liraysa diyor ki işte bu bal 500 riyal. Niçin? Çünkü üzerinde okuduğum bir mümne falan filan. Yani bu işin arkasından ticaret yapıyorlar. Böyle şanslara da gitmemek lazım. Allah rızası için salih bir kişi varsa Allah rızası için o kişiye götürülür. Ve o sihre tutulan veyahutta cinler tarafından çarpılan veyahut da daha böyle bu gibi büyüler yapıldıysa Allah rızası için olan bir kişiye götürülür. Ve o kişiyi üzerinde okur İnşallah bu Kur'an okumakla o kişi de gerçekten sadıksa, muhlis ise, yani hiçbir karşılık beklemeksizin okuyorsa Allah'ın izniyle bu çözülebilir. Belirli var mı? Belirli sureleri. Efendim? Kur'an'dan belirli sureleri var mı? Bunun? Şimdi e, Kur'an sihir eğer gerçekten %100 sihir ise gerçekten bazı ayetler var. Ama alime diyorlar ki Kur'an hepsi şifadır. Kur'an müminler için şifadır. O zaman Kur'an'ın neresinden ezberinde varsa oradan okur. Ama bu sihirle ilgili ayetleri bilirse en doğrusu onları okumaktır. Ve özellikle alimler diyorlar ki Bakara suresinin ilk ayetleri bir de Fatiha suresi bir de Amenel Resulü bunlar okuduğu zaman Ayetül Kursi İhlas, Felak, Nas bu gibi ayetleri قُلْ يَا اِيُّهَا Bazı alimler diyorlar İde زُزِلَةِ الْاَرْضُ زِيْزَا Tamam mı? yani bu gibi ayetler süreler bunlar da okunsa Allah'ın izniyle diyorlar ki yani çok büyük bir tesiri vardır. Fatiha suresi, Bakara'nın ilk süreli ilk ayetleri tamam mı? Ondan sonra E'men Resulü, Ayetül Kürsi, İhlas, Felak, Nas yani bunları ez, bunlar ezberindeyse devamlı bunlar. Yok daha başka fazla mesela ezberinde varsa mesela Bakara suresini devamlı okuyup okuyup üzerinde üfürmesi Tamam Allah'ın izniyle bazı âlimler de diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'i suyun üzerinde okuyup o suyu içirmek veya yahutta o suyla banyo üstüne dök banyo yapmak. ve bazı âlimler diyorlar ki eğer hani bazıları da göz gözde yiyorlar. Nazar dedikleri var ya. Nazar bir kişi bir kişiyi nazar ettiyse o nazar eden kişi belli ise, çünkü belli değilse ne yapıyorlar? Genelde hep üzerinde Kur'an okuyorlar. Ama en doğrusu o nazar eden kişi belli bir kişi ise, yani gerçekten biliniyorsa ona gidilecek. Diyecekler ki ona Allah için abdest al. O abdest aldığı suyla ne yapacak? Temiz bir kap içerisinde dolduracak. Tabi burnunu, burnu silmeyecek. Çünkü adam hani şey olur. Yani böyle yüzünü yıkayacak. Ellerini falan abdestini alacak. Ondan sonra birleyende. de o suyla o sihirlenen veya hotta nazar edilen kişinin üzerine dökecek, tamam mı? Bir de veya hotta bir çorba yaparlar, o çorbadan kendisi yer, onun artığından getirirler o diye o nazar edilen kişi veya hotta sihirlenen kişiye de içirirler veya hotta yedirirler. Böylece bunlar da çok faydası var. Allahu alem. Bazen bazen mezarlığın içinden geçmek zorunda kalıyoruz. Geçerken ne yapmamız gerekiyor? Yani mezarların üzerine mesela eğer gerçekten yol varsa, mezarların içerisine yol yapılmışsa dikkat ediyorsanız bakia da mesela mezarların içerisinde böyle yol, yollar tahsis edilmiş. Böyle yollar bu yollar tahsis edilmişse bir sakıncası yoktur. Ama mezarların üzerinde kesinlikle basmak caiz değildir. Mezarların üzerinde basmak, yani mezarların üzerine yürümek, tamam mı? Ondan sonra mezarın üzerine yani bizzat defnedilen kişinin üzerinde. Ama yok defnedilen şahıslar mesela böyle, buradan da böyle, şurada yol var. Orada yol edilmişse bir sakıncası yoktur. Tamam mı? Ama yok gidiyor mesela mezarın üstünde oturuyor. veya da gidiyor mezarların üstünden yürüyor. Bu kesinlikle caiz değildir. Allahu alem. Hadisi inkar eden kimseler, hadislerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 200 yıl sonra yazıldığını söyleyerek kendilerini savunuyorlar. Hadisler ne zaman yazılmaya başlamıştır acaba? Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam döneminde hadisler daha yazılmamıştı. Daha doğrusu Kur'an-ı Kerim başlangıçta aleyhissalatü vesselam dedi ki yani Kur'an-ı Kerim'i bile yazdırmıyordu. Sonra kendi sözlerini yazdırmadı. Sonra dedi ki hani Kur'an-ı Kerim'in sözleriyle kendi sözleri birbirine karışmaması için ilk önce kendi sözlerin yazılmasını yasakladı. Sonra ve vesselam dedi ki artık serbest bıraktı. Yazınız dedi. Vallahi dedi. Hak'tan başka bir şey konuşmuyorum. Dolayısıyla ve Selam döneminde bazı şahıslar tamam mı? Yazmasını bilen şahıslar yazıyorlardı. Mesela Abu Hurayr radıyallahu ta'an okul yazarlığı yoktu. Ama ezberliyordu. Ana daha başka şahıslar okul yazarlıkları oldukları için yazıyorlardı. Ve ve Selam bir hadis-i şerifte diyor ki el-ilmu tamam mı? El-ilmu diyor, kaydu bil kitap diyor. İlim, kalemle yazmaklandır diyor. Tamam mı? Kalemle yazmaklandır. Dolayısıyla o zaman, okumasını bilenler, yazmasını bilenler yazıyorlardı. Ve Selam Vesselam döneminde, hadisi, hadis yazan sahabiler çoktu. Ancak, ve Vesselam'ın vefatından sonra, bir de gittikten sonra tabiinin baştan tabiin ve tabiin başlangıçlarında biliyorsunuz artık bazı şahıslar ve Suleyman'a iftira atmaya başladılar. İşte o dönemlerde zayıf hadisler ve uyduruk hadisler oldu. Bir kişi bir kişi mesela Ayetullah Suleyman'i görmeme rağmen diyor ki, "Kâl Rəsûlullah Səyyəsəlləm." Ve bunlara, bunlara ne diyorlar? Diyorlar ki, bu hadis, bu hadis murseldir. Yani mesela bir tabiin ve etber tabiin dese ki, "Kâl ve Səyyəsəlləm." Diyorlar ki bu hadis mursaldir. Ama bazı alimler sahabilerin mursal hadislerini eğer sahih ise kabul ediyorlar. Sahih değilse kabul etmiyorlar. Ha o zaman o dönemlerde hadisler yazılmıştır. Ve dikkat ediyorsanız bu Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı hafız ettiği gibi sahih sünneti de hafız etmiştir. Çünkü Allah Celle ne diyor? İnne nehnu zikre, ve inne lehu lehâfidûn ve burada el kasıt Allah Celle Celaluhu'nun sözüyle Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sözüdür. Çünkü biliyorsunuz Kur'an vahiy yoluyla gönderildiği gibi sünnet de vahiy yoluyla gönderildi. Dolayısıyla bu Allah Celle Celaluhu bu sünneti korumak için her asırda bu sünneti koruyacak alimleri de gönderiyor. Onun için Aleyhisselatü diyor ki her asır başında veya da üzerinde veya da içinde ne yapıyor bir müceddit gönderiyor bazen tevhitte müceddit bazen hadiste müceddit onun için İmam Elbani rahimahullah bu zamanda bütün dünyadaki alimler diyorlar yani oy birliğiyle İmam Elbani'nin hadiste bir müceddit olduğunu söylüyorlar bu özellikle İmam Übün Üthemin ve İmam Übün Bes kendi fetva kitaplarında bu sözleri mevcuttur. Ve İmam Ebu Elbani Rahimallah dikkat ediyorsanız hayatı boyunca edebildiği kadar mesela orada tasih ettiği ve tadif ettiği hadisler var. İmam Bukhari var, Nesai var, Tirmizi var bu gibi yani tarih boyunca bu gibi alimler gelmiş Allah Celle Celaluhu bu gibi alimleri oluşturmuş ve burada zayıf sünneti sahih sünnetten ayırt etmiş. Veyahut uyduruk hadisi sahihten şuradan burada ne yapmış burada Allah Celle Celaluhu bu gibi alimleri oluşturarak Allah'ın izniyle yani Kur'an var olduğu müddetçe Kur'an korunduğu gibi sahih sünnet de korunacaktır ve biz buna inanıyoruz. Allahu alem. Ha bu gibi hadisleri mesela eğer İslam ümmetinin üzerinde ittifak ettikleri bir hadis ise onu inkar etmek tamam mı? İslam ümmet yani, İslam ümmetinin üzerinde ittifak ettikleri hadis ise ve bir kişi kalkıp bu hadisi üzerinde ittifak edilmiş bir hadis ise, yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın bütün imamları, yani bu hadiste mesela hiç ihtilaf yok kesinlikle herkes sahihtir, sahihtir, sahihtir diye söylüyor. Tamam mı? Alimler tarafından. O zaman bu gibi hadisi inkar etmek, alimler diyorlar ki bu gibi hadisleri inkar etmek küfürdür. Ama üzerinde ihtilafa düşmüş hadisler bu gibi hadisleri inkar etmek tevil babından bu nedir? Bu küfür değildir. Peki bunu bilerek mesela İslam ümmetinin üzerinde ittifak ettikleri hadisi inkar eden kişi nasıl inkar ediyor acaba? Tevil mi yapıyor yoksa diyor ki hani ilmi olmadığı halde diyor ki ben buna inanmıyorum. Tevil yapıyorsa biliyorsunuz ehl Sünnet ve Cemaat tevil yapan alimleri tekfir etmemişler. İster akide açısından olsun, ister hadis dalında olsun. Örneğin alim ehli sünnet ve cemaat haricileri tekfir etmemişler. Mu'tezilileri tekfir etmediler. Tamam mı? Murciyeleri tekfir etmediler. Dolayısıyla buradan için çünkü diyorlar ki bunlar tevil yapıyorlar. Mesela yani eşarileri, maturidileri bunları tekfir etmediler. Niçin? Çünkü diyorlar ki bunlar tevil yapıyor. Ama bir kişi heve ve hevesine göre diyor ki işte İslam ümmetinin üzerine bir hadis ediyor ki ben buna inanmıyorum ben bunu reddediyorum şudur budur ve bu yalandır gibisi derse alimler diyorlar ki bu adam küfre düşer. Belki kafir olur mu olmaz mı? Üzerinde hüccet oluştuktan sonra yine de ısrar ediyorsa o zaman o kişiyi oranın alimleri Tekfir eder. Vatandaş değil. Çünkü vatandaşın kimin nasıl tekfir edeceğini bilmediğinden dolayı vatandaşların normal avam tabakasının şahısları tekfir etmesi caiz değildir. İslam ümmetinin alimleri, Rabbani alimler o kişinin üzerinde hücceti oluştuktan sonra o kişi gerçekten Küfre mustahaksa ondan sonra küfrünü ilan ederler. Yoksa normal vatandaş kalkıp işte şu kafirdir, bu kafirdir demesi bu kesinlikle caiz değildir. Çünkü vesine göre şahısları tekfir ettiği için Allah korusun, onun yerine kendisi kafir olabilir. Onun için bu tekfircilik meselesinden çok sakınmak lazım. Rastgele şuna buna kafir demek doğru değildir. Böylesi bir adam, hadisleri reddeden bir adam, bu şahısları mesela alimlerle oturtturulur, bunlar yan yana getirir ve bu şahısların şüpheleri neyse o alimler o şüphelerini yapar çözer. Çözdükten sonra hücceti oluştuktan sonra eğer gerçekten o adam dininde samimi ise zaten dönecek. Zaten dinde samimi değilse, art niyetli birisi ise sen ne yaparsan yap ayetler de tespit et yine inanmaz. O zaman işte o zaman o alim o kişiyi veyahut da o kişinin üzerine hücceti oluşturduktan sonra tekfir edebilir. Ama normal vatandaşın insanları tekfir etmesi doğru değildir. Allah'u alim. Hacemati parayla yapmak ya da yaptırmak e, caiz mi? Ve de Ali olur. Aleyhisselatü vesselam haceme yapmış ve parasını vermiş. Ama bu hacemeti sanatkarlık haline getirmek doğru değildir diyorlar alimler. Yani mesela diyelim ki sen git birisinin yanında gittin dedin ki beni bana hacemet yap. Senin meslek Yani sen bunu meslek edinmemişsin. Bir gelir kaynağı için değil. Ve seni hacemet yaptıktan sonra tutuyor mesela sana 50 lira veriyor. Bunda bir sakınca yoktur. Çünkü Aleyhisselam hacemet yaptı ve ona hacemet yapan kişiye ücretini vermiş. Yani bir para vermiş, bir cüz para vermiş. Ama alimler diyorlar ki, kesb içerisinde yani bu kazanma, kazançlar içerisinde en hayırsız kazanç hacameti senatkarlık haline getirip yani gelir kaynağı haline getirip de bu işi yapan kişidir. Yani onun onun parasında gelirinde hiç bereket olmaz. Yani kazançlar içerisinde en bereksiz, bereketsiz kazançmış. Onun için yani gelir kaynağını, kaynağı haline getirmemek lazım. Allah'u alem. Zelzele namazı falan filan bu şiaların dininden mi? Var mı öyle bir Zelzele? Nasıl Zelzele? zelzele namazı. Var mı öyle bir? Namazı? Yani nasıl Zelzele? Ben yani anlamadım. Evet olmuş. Zelzele namazı. Siz nasıl falan... anladınız? Deprem namazı. Deprem namazı. Yani demek istiyor ki deprem olduğu zaman namaza, namaz mı kılınır? Onun demek istiyor. Kusuf namazı olduğu gibi biz de. Öyle mi demek istiyor acaba? Diyor ki, şiaların dininden mi diyor bu bu namazlar var mı diye ve onlarda var mı bilmiyoruz bilmiyorum şahsen. Yani Şiilerin dininden var? midir değil midir onu bilmiyorum acizane. Yalnız biliyorsunuz namaz küsuf namazı var. husuf namazı var. Ey güneş tutulduğu zaman veyahut da ay tutulduğu zaman burada namaz ve vesselam'a hemen namaza kalkıyor ve Müslümanlarla beraber namaz kılıyorlardı. Ama mesela aşırı rüzgar çıktığı zaman veyahut da deprem olduğu zaman Namaza yani aynen küsuf namazına veya bayram namazına gitmek gibi mescitlerde veya da namaz kılmak bu aleyhissalatü vesselam'ın sünnetinden değil. Ama bu gibi felaketlerde tabi Müslüman ne yapacak? Dua edecek, istiğfar edecek, günahlarından dolayı dua istiğfar edecek. Ama böyle toplanıp mesela küsuf namazı gibi veya da husuf namazı gibi veya cuma namazı gibi bayram namazı gibi böyle namaza gitmek böyle orada... Namaz kılmak bu sünnete uygun değildir. Ama şiirlerin dinlerinden midir değil midir onu şahsen ben bilmiyorum. Eve İslami resimler sureler asmak ya da koymak caiz mi? Sırf dekor olsun. Diye. Bir daha. Eve İslami resimler ya da sureler, ayetler asmak sırf dekol... İslami resimler derken ne de yani İslami? Cam resmi, Kabe resmi He. ve falan filan. Evet. Biliyorsunuz Allah Resulü ve Vesselam yani Allah evi sadeydi. Böyle işte efendim bazıları tablolar koyuyorlar, çiçek, miçek falan filan zinetleştiriyorlar. Yani çiçekler koymakta bir beyis yok. Hani e, yani evi zinetlendirme bak özellikle kadınlar çiçekler, miçekler, şudur budur. Ama ayet ayetler ile süslemek alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler diyorlar ki o ayetler diyor mesela bereket getirmek için asmak için değil de o ayetleri veyahut da o hadisleri veyahut da o güzel sözleri duvarlarda asmak diyor onları mesela onları gördüğü zaman yani bu gibi sözleri hatırladığı zaman yok da okuduğu zaman kendine çeki düzen veriyor. Ama diyor bazıları mesela ayetül ül asıyorlar yani eve bereket getirsin diye. Veyahut da şeytan girmesin diye bu gibi inançlar tabii doğru değildir. Bazıları Kur'an'ı ne yapıyorlar? Kur'an'ı arabanın tablonu üzerine koyuyorlar. Adam hiç Kur'an okumuyor hansı böyle orada yani işte bu Kur'an buradaysa bana kaza gelmez gibi gelmez şu gibi. Yani bu Kur'an seni kazadan mazadan kurtarmaz. Yani bu kitabın içerisinde Allah kelamıdır ama Allah kelamı yani bu nedir? mürekkeplerden şuradan buradan oluşmuş bu seni korumaz senin arabanın da korumaz Ve da duvarla asılan ayetler ayetül kürsi veyahut bakara suresi bu gibi ayetleri evlerde yeni bunun için asmak bu caiz değildir ha, burada ittifak var hani işte ayetül asıyorlar yani hiç şeytan girmemek için veyahut da eve bereket getirmek için bu caiz değildir ama mesela bazı ayetler var bazı hadisler var bazı sözler var böyle alimlerin sözleri var. O sözleri hatırlayınca mesela kendine bazı konulara çeki düzen vermek için veya hutta onları ezberlemek için bazı âlim diyorlar ki bunun içinse diyorlar bu konuda caizdir. Ama bu bizi korur ve hutta evicinden korur. Mesela bazıları diyorlar ki hani Türkiye'de bir karınca duası diye bir şey şey var. Hmm, reklam var. İsmi karınca duası diyorlar ki işte orada Pamuk Yayınları diye bir yayın var. O konuda bu konuyla ilgili bir kitap yazmış. İşte şu karınca duasını evinde asarsan işte şöyle zengin olursun, böyle bereket gelir, şöyle gelir, böyle gelir ve millet artık namaz kılan da asıyor, namaz kılmayan da asıyor. Tamam? Mı? Herkes asmış evine bir karınca duası veyahut da ticaret hanesine bir karınca duası veyahut da mesela asıyor ayetül kürsi ticaret hanesine. Bir kardeşimiz anlatıyor. Diyor ki ee, o da bir hocadan duymuyor. Bir, bir gün bir yerden geçiyorduk diyor. Baktım ki diyor bir kişi alkol malkol satıyor yazmış diyor pencerenin üstünde maşallah. <gülüyor> diyor bu hoca dedi ki gel gel şuna şuna bir bakalım. Hocam nereye gidiyorsun burası içkihanedir demiş. Demiş buna biz nasihat edelim bu adam cahildir bilmiyor. Bunun manasını da bilmiyor. Bakalım bunun manasını biliyor mu? Diyor gittik. Neyse hoca dedi ki selam vermedi tabi. Çünkü biliyorsunuz böyle adamlar üzerine selam verilmez. Bir kişi fıskı esnasındayken mesela bir kişi alkol içerken ona selam vermek caiz değildir. Bir kişi değil, tam sigara içerken o an için selam vermek caiz değildir. Çünkü bu adam masiyet üzerindedir. Tamam mı? Ve diyor ki gittik dedi ki kolay gelsin. oradaki eyvallah falan kolay gelsin. Dedi ki sen buraya dedi şu ya, burada yazdığın nedir? E dedi ki maşallah. Peki maşallah ne demektir biliyor musun manasını? Ne bileyim. Herkes yazıyor maşallah. <gülüyor> ben de yazdım maşallah. <gülüyor> i̇şte bu maşallah yani bereket getirir falan filan. E demiş ki sen alkollü içki sasıyorsun. Bu sana nasıl bereket getirecek? <gülüyor> Adam sustu diyor. Peki ben sana bu manasını söyleyeyim. Maşallah demek yani Allah'ın dediği olur demektir. Ama senin dükkanında Allah'ın dediği olmuyor. Sen alkollü içki satıyorsun. Sen burada diyorsun ki Allah'ın dediği olur. Senin dükkanında şu anda Allah'ın dediği olmuyor. Adam diyor sustu. Tabii cahil adam bilmiyor. İşte diyor nasihat etti falan filan. Hocam dedi tamam. Ben dedi bunu sileceğim. Siliniyorsa sileceğim, siliniyorsa... Çizeceğini kıracağım ondan sonra önüne başka bir şey koyacağım. Ondan sonra başka bir şey söylemedi. Yani bazı insanlar asıyor işte bu bana bereket getirir şöyle getirir böyle getir Bu gibi niyet ile ayetleri duvarlara asmak süslemek caiz değildir. Ama bu gibi niyetle değil de yani işte o ayeti gördüğü zaman kendine çekidüzen vermek için. Şu hadisi gördüğü zaman kendine çeki düzen vermek için. Ama sadece manzara için ayetleri koyuyorsa bu caiz değildir. Öbür tarafta Kabe'yi koymak, kibleye, yani kibleye karşı değildir. Sağda solda mesela. İşte onu gördüğü zaman mesela işte Kabe'yi, mesela Mekke'yi hatırlıyor eğer ömre yaptıysam. Ama Kabe'yi veya da Kudüs mescidini kubbesini veya da Aleyhisselatü Vesselam mescidindeki kubbeyi seccadelerde Yapmak ve onun üzerine namaz kılmak halimle diyorlar ki bu caiz değildir. Çünkü adam Kabe'ye, Kabe seccadenin üzerindeyken mesela ona, yani sanki ona yönele, yönelmiş gibi böyle namaz kılıyor. Ve diyorlar ki bu doğru değil. Çünkü o onu meşgul eder. Kişiyi namaz kıldığı zaman onu meşgul Ve özellikle Kabe, bir de Kudüs mescidi veyahut da Aleyhisselatü Vesselam mescidinin kubbesi gibi bu gibi şeyler seccadelerde koymak veya hatta kıbleye koymak doğru değil. Ama sağda solda mesela Kudüs'ün mescidini astıysa veyahut da Ka'benin mescidini veyahut da e, mes mesela Mescid-i minarelerini tabii ki insan içinde olmamak şartıyla. Ama insan resimlerini asmak, hayvan resimlerini asmak veyahut da e, böyle Caps'tan, Çimento'dan, e, Gümüş'ten veyahut da Platin'den bazı hayvanlar evde koymak bunlar kesinlikle caiz değildir anne resmi, baba resmi, kardeş resmi duvarlarda asma, bu kesinlikle haramdır. Allah'u alem. Kabe resmini zaten etrafında insanlar tavaf ediyor. Kabe'yi asınca o Yok, bazı, yani bazen böyle sadece bazıları sadece Kabe'nin resmini çekmişler. Yani ha, insanları o, çekmemişler. İnsanlarla beraber olursa olmaz. Tabi canım o caiz değildir. İnsanlar gözüküyorsa belliyse caiz değildir tabi. Eğer belliyse gerçekten. Peki hocam şu şekilde bir abimiz de dedi. dedi ki Mekke'de Sudes namaz kılıyordu. Ben de diyor niyet ettim evde. O niyetle diyor arkasında namaz kıldım. Aynı ecrü alır <gülüyor> evin Adam mesela Riyad'da Sudes Mekke'de namaz kılıyor. Hayır. Televizyona. Hatta, ay, Mekke'de bile olsa Mekke'de bile olsa Tamam mı? Diyelim ki yani Mekke'de tabi <gülüyor> eğer Kabe'yi görmüyorsa Mekke'de mesela başka bir binadaysa orada Kabe'yi görmüyor Hı. Tamam mı? Ve orada onun evinden Kabe'ye doğru imama tabi oluyor. Bu caiz değildir. Ama nerede olursa olsun kendi kendine Kabe'ye yönelerek namaz kılarlar. Ama Kabe'deki imama uymak şartıyla olmuyor. Bir kişi mesela cami şuradadır. Kendi evinde camiye tabi oluyor. Ve bazı kadınlar bunu yapıyor. Bazı kadınlar mescitler önlerindeyse yani kıblelerindeyse bazı kadınlar cehaletlerinden dolayı imam ne namaz kılacağı zaman onlara tabi imama tabi oluyorlar. Bu bu da doğru değildir. Yani namazı sahihtir ama cemaate uymuş sayılmıyor. Allahu alemiz. İmam Buhari'nin rahimehullah naklet, naklettiği bir tane bile sahih olmayan hadis varsa onun güvenilirliği olmaz diyorlar. Doğru mu? Alime diyorlar ki Sahih Buhari'nin içinde 17 tane zayıf hadis var ve bu hadislere muallak hadis diye söylüyor. De tarif ediyor İmam Buhari Allah, Tamam mı? İmam Müslim'de de diyorlar ki meqarib 20 tane zayıf hadis var. Ama 7.800 bin, bin tane hadis içerisinde 15 veya 20 tane hadis varlığı ile ona bir zarar verir mi? Vermez. Ha o zaman bu zayıf hadisleri bilen kişiler bu zayıf hadisler, yani 17 veya 20 hadis, sahih Buhari'de 17 veya müslimde 20 hadis o civarda. Ta. İmam Elbani Rahim Sahih-i Bukhari'nin muhtasarında bunları beyan ediyor. sahih müslim'in Muslim'in muhtasarında da buradaki zayıf hadislere değiniyor İmam, İmam Elbani Rahim Allah. Her ikisinin de muhtasarını yapmış ve burada zayıf hadislere burada değinmiş. Ha o zaman bu Sahih Bukhari içerisinde olan bu 17 hadis alimler demişler ki bunlar zaiftir. Ve bazı alimler demişler ki onların daha başka o hadislere şehadet eden daha başka hadisler olduğu için o zaman hadis fiz bizzati her ne kadar zayıf ise daha başka hadisler ile kuvvetleniyorsa o zaman o hadis Başka hadislerle hadislere dayanarak hasendir veyahutta da sahihtir diye söylüyorlar. Bi şevahidi. Ana. E, sahihun bi şevahidi veyahutta sahihun ni gayrihi veyahutta hasenun ni gayrihi veyahutta hasenun bi şevahidi gibisi. Allah ve alem. Sorusu olan var mı? Başka ben bir şey sormak istiyorum. Kaşımızın ortasındakini makineyle veya herhangi bir şeyle almak caiz Bu, mi? Bu caiz değildir. Yüzden erkek olsun kadın olsun <Gülüyor> tamam mı? yüzde cımbızla veya ohta şeyle çekmek caiz değildir. Biliyorsunuz erkeklerin sakallarını kesmesi haramdır. Kaşlarını kesmesi haramdır. Ancak kaşlar kaşlar gözün içine giriyorsa ve gözüne gerçekten zarar veriyorsa o zaman o kaşların yeni göze girecek uçları kesmekte bir beys yok. Ama böyle bir şey yoksa yani işte güzellik olsun diye veya ohta efendim işte manzaram bozuktur. Taşlar birbiriyle bitişik, bitişik olduğu zaman ne yapıyor? Bazı erkekler cımbızla çekiyorlar. Bazı kadınlar cımbızla çekiyorlar. Bazıları da ciletle çekiyor, kesiyorlar. Veyahut da makaslan. Bu kesinlikle caiz değil. ve vesselam lanet ediyor ki La'an Allah'ın namisat vel misat. Kılları çeken ve çektireeni Allah lanet etsin diyor. Onun için mesela erkek berberler olsun, kadın berberler olsun ve biliyorsunuz bazı berberler tabii ki ben hepsi demiyorum yani ne yapanlar bunun içine giriyor Allah korusun. Berberler biliyorsunuz erkek, erkek berberler böyle iple yanaklardaki kılları ne yapıyorlar? Böyle çekiyorlar. Çok çok Siz gördünüz böyle. değil mi? Hı. Ben de gördüm Şimdi yani berberde böyle bazen seyrediyordum böyle, böyle nasıl yapıyorlar. Adam şöyle ip tutuyor. Evet, ağzında evet. koyuyor bir kısmını. Bir de burada burada ondan sonra şöyle yapıyor şöyle yapıyor. Ben kılları kılları yani. çekiyor. veya da cımbız haramdır tabii canım lanete giriyor. Yani çekmiyorsa, kesiyorsa lanete girmiyor, haram işlemiş oluyor. Ama çekiyorsa o zaman lanete çünkü hadis çok açık. Lan Allah annamısat ve'l mutanmisat. Yani bu yani tabii erkek bu kadındır. Erkek daha çok daha çok büyük günahtır. Çünkü hem çektiğinden dolayı günahkar oluyor hem de kadınlara bezendiğinden dolayı. Çünkü çekmek kadınların adetidir. Annem ısıtıyor annem kulağım ısatıyor. Peki bu sadece kaşlar için mi geçiyor hepsi için mi? Kaşlar için. geçiyor. Kaşlar için veya o da şu yanaklar için. Arkadaşı şey sakala giriyor mu hocam? Burası hepsi sakal sakallı. Yani şu şu var ya şu kemik şu burada biten kullar hepsi sakaldır. Onun için bazıları şu şöyle indiriyorlar. O bazıları şuradan da çıkarıyorlar şöyle. Bazıları hem böyle güzelleştiriyorlar yani böyle Hristiyanlik bir sakal yani <gülüyor> ve da mecusilik bir sakal şuradan alıyorlar şuradan alıyorlar bazıları şu çenenin şurasında sakal bırakıyorlar bazıları çeneyi de kesiyorlar şu dudağın altında kıllar bırakıyorlar görüyorsunuz değil Bazı mi? şey çizgi hocam şöyle <gülüyor> şöyle Şeyden çizgileştiriyorlar. Yani işte modaya uyduruyor. Bu bu Allah Resulü'nün sakalı değildir. Allah Resulü'müz (s.a.v.) diyor ki: "Erkhu'l liha, tammu ve قص bu خالفوا müşrikin Dirihi rivayette diyor ki: "Erkhu'l liha ve hufu'ş-şawārib, خالفوا المجوس." bırakınız, bu kesiniz, Mecusilere muhalefet ediniz. Diğer rivayette müşriklere muhalefet ediniz. Yani burada Biliyorsunuz kadın genelde kocasına karşı ne yapıyor? Kendini güzelleştiriyor. Yani kadın devamlı şey olma Böyle yani erkeğine karşı nezaket. Gerçi kadınların çoğu erkeklerine değil yani. Sokağa çık çıkmak için işte kendini güzelleştiriyor. Kullarını çektiriyor, dudaklarını, öyle, dudaklarını cicili bicili dudaklarını adım, kırmızılaştırıyor, sürme sürüyor, kaşlarını çektiriyor. Ve bugün nice kadınlar kaşlarını çektiriyorlar. Yani Allah'ın istisna ettiği çok nadir kadınlar çekmiyor. Gerçekten. Atılan boya Efendim? boyayla düzeltiyorlar ya tışkır dedikleri. Yok, e, yani boya boya takıyorsa tamam mı? Yani eğer bu çekmiyorsa, o buradaki yaptığı boya eğer gerçekten yani ahlaksız kadınlara benzemek için veya taklit etmek için yapıyorsa bu caiz değildir. Tamam mı? Artistlere, kafir kadınlara Tamam bu modaya giriyor. Modaya giy, modayı taklit ettiğinden dolayı haramdır. Ama o diğer çekmek bu lanetleniyor. Lanetlemek Allah katında en büyük en büyük bir duadır. Diyor ki lan Allah'ın namı satılmayayım. Allah'ın rahmetinden kovulması çok kötüdür. Ama diğerleri yani günahkar oluyor. Günahkar ayrıdır. Lanet lanetlenmek ayrıdır. Ha o zaman Kaşların ortasını çekmek veyahut da kesmek haramdır. Erkekleri için veyahut da için. Allah bunu yaratmışsa mutlaka bunun bir faydası var yaratmıştır. O zaman Allah'ın yarattığını sen neden kesiyorsun? Mesela sakal. Allah Celle Celal kadınları sakalsız yaratmış, kılsız yaratmış. Erkekleri sakallı veyahut da kıllı yaratmış. E, erkeklerde ve kadınlarda kesilmesi gereken bazı şeyler var. Kesilmemesi gereken bazı şeyler var. Yani erkeklerde koltuk altları kesilir, etek tıraşı kesilir, tamam mı? Tırnaklar kesilir, saçları mesela kesmekte bir beyis yok eğer modelleştirmiyorsa. Yok işte filan artistin modeli, filan artistin modeli, filan kafirin modeli, filan hristiyanın modeli mesela. Modelleştirirse bu da haramdır. Model verdirirse işte filan artistin modelini bana yap, filan memleğin modelini yap ve yapıyor. Onun için tabi ki bu nedir? Bu haramdır, caiz değildir. Yalnız kez, çektirmek Allah korusun bu çok tehlikelidir. Kılları çektirmek çok tehlikelidir. Kadın olsun ister şey yok olsun. Allahu ailem. Allah Allah Peki e, mesela benim hocam, yani, affedersiniz göğüsündeki tüyler çok dökülür. Yani ben bunu makineyle mesela inceltsem sadece. Yani bunda bir şey var mı? Bir şey var mı? Günama, yani çok dökülüyor. Kıllardaki yani bu vücuttaki kılları evet. hani, ciletle değil değil mi? Yok, makineyle. Makinayla. Bunda bir beis yoktur ama cilete vurmayacaksın. Yani kestirmek çünkü mesela diyelim ki hani belki terliyor, koku yapıyor o da kıyamıyorsun, temizleyemiyorsun. Aşırı bir şekildeyse. Böyle gerçekten aşırı mı? Kıl aşırı mı? Yok ama şur şurada yani çok dökülüyor. Hani... E, Dökülsün bir şey olmaz. Yani şey sorun benim için değil. Yani annem hani yatak için uyuyorum sürekli örtüleri yıkamak zorunda. E bir şey olmaz yıkasınlar çünkü kirden dolayı da yıkıyorlar. Sağ bitti ya. Bir de Allah bunu senin göğsünde vermişse tamam mı? Bunu Allah vermiş. Çünkü Allah'ın yarattığı bir şeyi değiştirmek İslam'da caiz değildir aslında. Bazıları mesela biz ileride gelecek zamanla önümüzde. Mesela bazıları dişleri uzundur kısaltıyorlar. Bazıları dişleri çok sıkıdır. Ince, böyle aralarını ayırıyorlar, inceleştiriyorlar. Tamam mı? Bazıları mesela yüzleri çok kırışıktır. Gidiyorlar. Mesela şey yapıyorlar. Otoks. E, Otoks. Böyle çektiriyorlar. Bunlar hepsi caiz değildir. Allah seni böyle yaptır. Zamanla tabii yüz ne oluyor? Yüz buruşuyor. Bunu yani sen ne kadar yapsan Allah Celle onu güne de daha çok yapacak. Hı. Yani oluyor, tekrar yapıyor. Sanki diyor ki Sanki Allah'a kaç diyor ki sen bunu yaptırıyorsun zaman ben tekrar yapacağım gibisi. Yani inaden Allah'a isyan ederek onu tekrar yaptırıyor. Bu yugayyur Allah mu? Yani Allah, tabii canım işte diyorum ya, Allah'ın yarattığı bir şeyi değiştirmek kesinlikle caiz değil. Allah senin kaşını geniş vermiş, diyor ki yok ben geniş istemiyorum. Ya Allah bunu bu şekilde yaratmış. Tabii ki bu senin için bir ihtibar ve bir imtihandır. Sen bunu yaptığın zaman bu konuda Allah belki seni bu kaşta imtihan ediyor. O zaman Allah Celle burada ne o mu? Sen burada imtihanı kaybetmiş olursun. Müslüman özellikle Müslümanlar akıl balık olup ölünceye kadar imtihan içerisindeler. Bir imtihanı kazanır diğerine geçer. Diğerini kazanır diğerine geçer. Vallahi Celle Celaluhu kullarını ve özellikle salih kullarını daha çok iktibarla karşı karşıya getiriyor. Çünkü insanlar arasında en çok eziyet çeken kimlerdir? Nebi ve Resullerdir. Ondan sonra salihler şunlar bunlar. Hayır Hocam Allah bereket fi رجل المشعر diye bir söz var mı? Efendim? Allah mübarek fi رجل المشعر yani Ben böyle bir şey ben böyle hadis Halk bilmiyorum. Değil, böyle söz Halk sözü Efendim Halk sözü. Halk sözünde bu meşhurdur yani. Halk sözü. hak sözü bizim yanımıza geçerli değildir. Ha ya en en Allah mübarek fik. Müş'ar müş'ar yani böyle Saçlar Ne keçi gibi biri olmaz? Allah Allah ona öyle vermiş. Bazı mesela bazı erkekler var başlarında hiç saç yok, yüzlerinde hiç hiç kıl yok, değil mi? Bazı kadınlar yine böyle. Allah onları öyle yaratmış. Onun için Hz. Selam'in döneminde bir kadının kızı nişanlandı, tamam mı? Ama bu nişanlığı esnasında saçları döküldü. Kız. Heh kızın saçı. Ve onun nişanlısı dedi ki yani buna bir saç takın yani öyle istedi. Kadın da gitti aleyhissalatü vesselam'e söyledi dedi ki işte benim kızım nişanlandı ve saçları döküldü. Onun beyi ona saç takmamızı istiyor. Bunu yaparsak caiz midir? Aleyhissalatü vesselam. Tamam mı? Dedi ki لَعَنَ اللّٰهَ الْوَاصِلَاتُ وَالْمُوسِلَاتُ Yani Saçları takan ve taktaranı Allah ben lanet o, etsin. Yani, he? He. yani bak bu kadın, bu kız ve hastalıktan dolayı döküldü yani. Maksat kel olmasın diye kocası ondan e, tiksinmesin diye yani ona biz saç yapalım dedi. Aleyhisselatü vesselam bunu yasakladı. Evet. Dolayısıyla paruka takmak kesinlikle İslam'da ben haramdır. Lanete gün, giriyor. Günümüzde saç ekimi var hocam şu an. Mesela Mehmet abi gibi, gibi saçını ettiriyor böyle. Şuradan aldırıyor böyle Yani bundan saç kirli. saç ektirmek evet. caiz değildir. Ama ilaçlar verip çıkması için bir sakıncası yoktur ama ektirmek caiz değildir. Kendi saçından alıyorlar. Kendi saçından Hatta kendi saçından bile bunu Allah Celle Celaluhu buna yazmış. Bu dök bir gün gelecek, dökülecek. Sen niçin razı olmuyorsun Allah'ın şeyine? Sana verdiği abi fıtrata abi neden Cumhurbaşkanı karşı gelir? efendim? Görüşü, bu Tabii canım. Yakışıyor. Yalnız diyorlar ki ilaçlandırmakta bir beyis yoktur. Ama saç dikmek. Ben razıyım. Yakışıyor. Evet. Genelde ya yani. dikkat ediyorsanız bazı şeylerde yani bunu yapıyorlar. Tecmil tecmil dedikleri yerlerde. Bazıları belki de domuz bazıları domuz kılı bile yapıyorlar. <gülüyor> nice Nice kıllar yapıyorlar saçları. Allah bilir neyin kududur. Evet hocam sünnetullah. Sur özelden Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur cennete Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur Sur çektikten sonra cennete gideceğine dair e, e, şimdi Kur'an-ı Kerim'de diye. her şey yok ki Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i bize bir öz kitap olarak gönderdi Aleyhissel. tamam mı ve Kur'an-ı Kerim'de her şey tafsilatlı bir şekilde yazmış değildir ama tafsilatlı bazı şeyleri Kur'an'da özet olarak zikredilmiş şeyleri tafsilatı nerede geçiyor sünnete, sünnete geçiyor onun için bazı şahıslar sünnete hiç inanmıyorlar. Sadece Kur'an'a inanıyorlar. Kur'an'da olanı kabul ederiz, olmayanı kabul etmiyoruz diyorlar. Ve bunlara El-Kur'aniyyün diye isimlendiriyorlar. Tamam mı? El-Kur'aniyyün ve Nusayriler de bu inançtadırlar. Nusayriler diyorlar ki, mesela Nusayriler hiç sünnete inanmazlar. Sadece Kur'an diyorlar. Evet. Kur'an'ı da kafalarına göre yorumluyorlar. yorumluyorlar. Yani o da... Ee, mesela Kur'an'a göre değil kafalarına göre yorumluyorlar. Ha, onun için sünnete inanmayıp yani sünnete böyle kesinlikle sünneti inkar edip sadece Kur'an'a inanmak doğru değildir. Allah korusun bu insanı küfre götürür. Yani hele karşı koyarsa dinden çıkar Allah korusun. Dolayısıyla mesela Kur'an'da demin ki bu zikrettiği ayetler yani yoksa sünnette yeri varsa ya. niçin biz inanmayacağız ki? Çünkü Kur'an'da vahiydir. Sahih sünnet de vahidir. E mesela Kur'an'da beş vakit namaz bu kardeşimiz mutlaka namaz kılıyordur, tamam mı? Eğer bu Kur'an'da Kur'an'da bu gibiyse, kendisinin zikrettiği ayet yoksa o zaman yani ben buna inanmıyorum diyorsa o zaman kendi nam nasıl namaz kılıyor, bu namaz kılınışına da inanması gerekiyor çünkü kendisi beş vakit namaz kılıyor. İşte fecir namazı iki rekat, öğlen dört, ikindi dört, akşam üç, yatsı dört. Bunlardan önce sünnet, bunlardan sonra sünnet var. Tamam mı? E bunları nereden alıyor? Bunlar da Kur'an'da yok. Ha o zaman sünnete bakmak lazım. Dolayısıyla helal ve haramla ilgili ister cennetle olsun ister cehennemle olsun olan hadisler varsa bu gibi hadislere karşı koyup veya da kabul etmemek veya da inanmamak insanı gerçekten tehlikeye götürebilir. Allah'a eman. Allah'a eman. Bu Allah'a eman. Muhammed